Dosta koşanlar Allah'ı anar, Aşkla coşanlar Allah'ı anar. Dosta koşanlar Allah'ı anar, Aşkla coşanlar Allah'ı anar. Hak yola uyan, kalbini yuyan, Pek az uyuyan Allah'ı anar Hak yola uyan kalbini yuyan Pek az uyuyan Allah'ı anar Huzura varan edeple duran Okuyan Kur'an Allah'ı anar Huzura varan edeple duran Okuyan Kur'an Allah'ı anar Rızadır kastı arayan dostu Çıkarır postu Allah'ı anar Rızadır kastı arayan dostu Çıkarır postu Allah'ı anar Hakta buluşan aşkla çalışan Dili alışan Allah'ı anar Hakta buluşan aşkla çalışan Dili alışan Allah'ı anar Baksana kardeş yanıyor ateş Ay ile güneş Allah'ı anar Baksana kardeş yanıyor Ateş, ay ile güneş Allah'ı anar Kim ki imansız yanar amansız Hep canlı cansız Allah'ı anar Kim ki imansız yanar amansız hep canlı cansız Allah'ı anar. Allah'a dayan gafletten uyan bunu okuyan Allah'ı anar. Allah'a dayan gafletten uyan bunu okuyan Allah'ı anar. Allah'a dayan gafletten uyan bunu okuyan Allah'ı anar.